Hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyor Bugünkü sohbetimizde Bugünün hadisi şerifiyle Sizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o ince mercan sözlerinin yanına götürmek istiyoruz. Evet değerli dinleyenler, Hazreti Ümmü Darda radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kıyamet günü mizana ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır. Kıyamet günü mizana ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır. Buyurmuş Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İsterseniz bir de Bundan önceki hadis-i şeriflere gidelim. Şeddad İbni Evs radıyallahu anh hazretlerinin naklet diye bir hadis-i şerifte kainatın medarı iftiharı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Akıllı kimse sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Nefsini hevasının peşinde koşturan ve buna rağmen Allah-u Teala'dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir evvelki hadis-i şerifte Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerifti hatırlarsınız. Müminin şerefe itibarı geceleri ibadetle geçirmesinde izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır buyurmuştu ve ilk hadis-i de Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifti çok gülmeyiniz zira çok gülmek kalbi öldürür demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla dört hadis oldu değerli dinleyenler inşallah Cenab-ı Hak bizleri Hafızada tutmaya, onları hafızaya kaydetmeyi nasip eylesin diyoruz. Ve geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Düz Taban. Hırslı mı? Hırslı bir gençti. Çocukluğundan beri tek hayali bir gün orduda general olmaktı. Zekiydi, yetenekliydi. Taşıdığı özellikler onun istediği her şeyin olmasına yeter de artardı bile. Bunun için de sık sık Allah'a şükreder ve hayalinin gerçekleşmesi için her gün ona dua ederdi. Gel gelelim liseyi bitirdikten sonra orduya katılmak istediği gün başvurusu reddedildi. Çünkü düz taban çıkmıştı. Düz taban birisinin asker olabilmesi mümkün değildi defalarca başvurusunun kabul edilmesi için çaba gösterdiyse de sonuç değişmedi o da general olma fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı duygusal olarak çok incinmiş hayal kırıklığına uğramıştı kendini fazlasıyla yalnız hissediyordu ve en kötüsü o güne kadar hiç hissetmediği bir öfke bütün benliğini kaplamıştı bu öfkeyi yaratıcısına yöneltti Öyle ya, yıllarca dua etmişti ona. Ne var ki o duasını kabul etmemişti. Madem kabul etmeyecekti, dua etmenin ne değeri vardık? Evet, dua etmeyecekti artık. O günden sonra sanki yaratıcı yokmuş gibi hareket etmeye başladı. Generallik hayali suya düşünce, üniversiteye girmeye ve doktor olmaya karar verdi. Öyle de oldu. Yıllar geçmişti ve o çok yetenekli bir cerrahtı şimdi. Genç yaşına rağmen en hassas ameliyatlarda akla ilk gelen isim haline gelmişti. Başka cerrahlar olsa hayatından ümit kesilecek hastalar bu genç cerrahın maharetli ellerinin altında yaşamlarına geri dönüyorlardı. Yıllar içinde binlerce hayat kurtardı ve Çocukların, yetişkinlerin, yaşların hayatını vesile olmuştu. Anne babalar onun vesilesiyle hayata yeniden dönen çocuklarıyla mutlulukla yaşıyorlar. Anne babalarına sanki yeniden kavuşan çocuklar sevinçten ağlıyorlardı. Yıllar geçtikçe mesleğinde ilerledi ve yeni ameliyat teknikleri geliştirdi. Ve böylece daha fazla insanın yaşamını devam ettirmesine vesile oldu. 40 Yaşlarını Yaşadığı Bir Dönemdi Bir Gün Gözlerini Kapattığı Uykuyla Uyanıklık Arasında Bir Halde Küstüğü Yaratıcısına Yine Sitem Ederek Kızgınlık Dolu Bir Duyguyla Dualarının Neden Kabul Edilmediğini Sordu Kendi Kendisine İşte Tam O An Hiç Yaşamadığın Bir Şey Yaşadı Ruhundan Fışkıran Karşı konulmaz bir ses ondan hayal kanatlarını takıp çocukluğuna dönmesini istedi. Ve o da hayal etti. Ama bu hayalden öte bir şeydi. Sanki bir sinema filmi izliyor gibiydi. Kendisini asker olmak için dua eden bir çocuk olarak gördü. Sonra orduya giriyor ve subay oluyordu. Orada gururlu ve hırslı bir genç vardı. ...bir bakışıyla bir tabur askere yön verebiliyordu. İlk savaşına giriyor, cesaretiyle askerlerini de yüreklendiriyordu. Derken cephede savaş olanca şiddetiyle devam ederken... ...yanı başına bir bomba düşüyor ve onu paramparça ediyordu. Gerisi karanlıktı. Sonra kapkara bir tabutta ailesine geri gönderiliyordu. Ailesi onun cenazesi üzerinde ağlaşırken... ...bedeninden başka... ...bütün arzu ve isteklerinin de paramparça olduğunu görüyordu. Sonra ruhundan gelen ses ona şöyle seslendi. Şimdi de sen istememene rağmen ilahi planın nasıl gerçekleştiğine bir bak. Gözlerini yeniden yumdu. Önüne yine bir sinema filmini andıran görüntüler gelmeye başladı. Şimdi gerçekten yaşadığı yaşamını seyrediyordu. Her gün... Hayatların kurtarılmasına vesile oluyordu. Hastalarının yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki ışıltıyı görüyordu. Bunların hepsi onun doktor olması sayesinde gerçekleşmişti. Sonra hastalarının arasında bir çocuk gördü. Onun da düşüp bir gün asker olmaktı. Ama ne yazık ki hastalığı buna izin vermiyordu. Kendisinin çocuğunun düşerinden habersiz... ...onu sağlığına kavuşturduğunu gördü... ...ve o çocuk büyümüş ve bir general olmuştu. General olabilmişti çünkü ameliyatını gerçekleştiren doktor... ...onun hayatının kurtulmasına vesile olmuştu. O zaman gözlerini açtı ve gerçeğe uyandı. Anladı ki... ...Rabbi onu hiçbir zaman terk etmemişti. Anladı ki... ...dualarına hep cevap verilmişti. Onun kabul edilmediğini edilmediğini zamanlarda bile kendisi için çok daha yararlı biçimlerde kabul görmüştü duası bunu anlayınca yıllardır küstüğü yaratısına yönelip ondan af diledi ve o günden sonra hiçbir zaman kabul edilsin diye etmedi dualarını çünkü dua onunla Rabbi arasında en tatlı ve sırlı bir dostluk vesilesiydi artık Oh, mm -hmm. oh. Suresinde Cenab-ı Hak Efendimiz'e hitaben Bütün müminlere sesleniyor Ma vedda'aka rabbuka ve mâ Diyor ya Rabbin seni terk etmedi Sana darılmadı da Diyor ya Evet Biz Onu terk etmezsek O bizi terk etmez biz ona darılmazsak veya onun darılacağı günahlara, haramlara yanlışlara isyanlara girmezsek o bize darılmaz onun için bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç ayrılmadığı o kapıdan ayrılmayacak Ellerimizi açıp dua dua yalvaracak Ve Kulluk vazifelerinden biri olan Duayı Hayatımızdan hiç eksik Etmeyeceğiz inşallah değerli dinleyenler İnanın Dua Öyle önemli Bir güç Öyle önemli Bir kuvvet Öyle önemli Bir bir dayanak, bir destek. Ama biz maalesef bilemiyoruz onun kadrini, kıymetini. İstifade edemiyoruz o kaynaktan. İçemiyoruz, kana kana içebildiğimiz kadar. Ama nebiler nebisi, hayatının her safasında. Yatarken kalkarken Yeni bir elbise giydiğinde Abdest alırken Namaza dururken Ezandan sonra Bağışlayın tuvalete giderken Tuvaletten çıktığı zaman Abdest ahazalarını yıkarken Yemek yedikten sonra Öncesi elhasıl Ailesiyle bir araya gelirken Gece kalktığında Biz bakıyoruz ki adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatı adeta dua. Evet. Değerli dinleyenler bugün yine. Gurbetteki büyüğümüzün bir suale verdiği cevabı getireceğim huzurlarınıza. Büyüğümüze sorulan bir soru ve verilen cevap. Soruda deniliyor ki Bazı sofilerin Rabıta-i Mevt Düşüncesi ile Hazreti Bediüzzaman'ın Rabıta-i Mevt Anlayışı arasında Nasıl bir farkı vardır? Dünyanın Cazibedar güzellikleri karşısında Aldanmama vesilelerinden Biri olan ölümü Ve ötesini tefekkür etme konusunda Hangi hususlara dikkat edilmelidir soruyu bir daha tekrar ediyorum çünkü soru iyi anlaşılırsa değerli dinleyiciler cevap da iyi anlaşılır soruyu iyi anlamasak cevabı da iyi anlayamayız bazı sofilerin rabıtayı mevt düşüncesiyle ölümü düşünme ölümle rabıta kurma düşüncesiyle Hz. Bediüzzaman'ın Rabıta-i Mevt anlayışı arasında nasıl bir fark vardır? Dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında aldanmama vesilelerinden biri olan ölümü ve ötesini tefekkür etme konusunda hangi hususlara dikkat edilmelidir demiş. Büyüğümüz cevaben İslam'ın koruyucu zırhı hükmünde olan ve dinin ayakta durabilmesi için insanlar arasında daima canlı tutulması gereken müeyyidat dediğimiz esaslar vardır. Bu esasların birincisi emre bil maruf nehy anil münkerdir. İyilikleri emredip kötülüklerden nehyetmektir. Yani sürekli iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymaktır. Başka bir ifade ile, emri bil maruf nehyanil münker, Kur'an ve sünnete uygun düşen söz, amel ve davranışları öğütlemek, haram ve günahlardan Allah'ın razı olmadığı ifade, fiil ve tavırlardan da sakındırmaktır. Müeyyidatın çok önemli diğer bir yanını da, Rekaik teşkil eder İmanı kuvvetlendiren Güzel ahlaka teşvik eden Kalpte Allah sevgisini Ve rikkati arttıran Gönlü yumuşatan Ve gözün yaşarmasına vesile olan Öldükten sonra dirilme insanın Cenab-ı Hak'la münasebeti Ve züht ve mülahazasıyla Züht mülahazasıyla ilgili konulara Rekaik denir. Selefi Salihin efendilerimiz Rekaik'le meşgul olmayı hayatlarının bir parçası haline getirmiş. Kitab-ı ve Rekaik adlı eserler yazmış. Hadis mecmualarında ya da diğer kitaplarında Rikak başlıklı başlığı altında ölüm ve ötesiyle alakalı mevzulara Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve ashabı kiramın ve tabiinin ibadet, zühd, tevekkül, tevazu ve kanaata dair söz ve tavsiyelerine yer vermişlerdir. İnsanın ölüm meleğiyle karşılaştığı andaki durumu, can verme sırasındaki hali, defnedilmesi, kabir azabı, berzah hayatı, mahşer, hesap, mizan, sırat, Cennet ve cehennem gibi safalar üzerinde uzun uzun durmuşlardır. Bununla beraber rekaik arasında en fazla rabıtay-ı mevt konusuna değinmiş ve ahiret için azık edinmenin lüzumuna dikkat çekmişlerdir. Rabıta iki şey arasındaki bağ, bağlılık, irtibat, alaka ve münasebet manalarına gelmektedir. Mevt ise ölüm demektir. Öyleyse rabıtay mevt tabiri ölümü sürekli hatırda tutmayı, bir ayağı öbür aleme atmışçasına ötelerle irtibat halinde bulunmayı, bu dünyanın bir misafirhane olduğunu düşünerek ebedi saadet'i kazanma gayretiyle yaşamayı ve tul'i emelden kurtularak büyük bir alaka ile ahiretin yamaçlarına yönelmeyi ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim hemen her münasebetle ölümü ve ölüm ötesini hatırlatmakta. Ali İmran suresi 185. ayetin mealinde her nefis ölümü tadıcıdır. Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar? Hayır, her nefis bilerek veya bilmeyerek ölümü tadıp durmaktadır. Biz sizi bazen şerle, bazen de hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirilirsiniz. Enbiya suresinin 34. ayetinin mealinde ifade buyurulmuş. Ve yeryüzünde bulunan her varlık fanidir. Rahman suresi 26. ayetin mealinde ifade edilmiş. Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. Zümer suresi 30. ayetin mealleri gibi ayet-i kerimelerle dünyanın geçiciliğini, büyük bir mahkemenin insanları beklediğini ve ahiret hayatının ebedi oluşunu vurgulamaktadır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü ve öldükten sonra kemiklerin ve cesedin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının sünü terk eder buyurmuş. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok anın diyerek Rabıta-i Mev tavsiyesinde bulunmuştur. Hak dostları Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın manevi tehlikelerinden kurtularak ebedi saadeti temin etmek için bir taraftan çilelerle ve riyazetlerle nefsi emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. Diğer taraftan da bu dünyada fani birer misafir olduklarını düşünerek ahiret azığı edinmeye gayret göstermişlerdir. Her zaman insanlara ölüm hakikatini hatırlatmış ve sürekli rabıtay-ı dersi vermişlerdir. Öyle ki Kısa bir süreliğine de olsa Onlarla oturup kalkan herkesin gönlüne Ötelerin buğusu düşmüş Onları dinleyenler sık sık Bindirirler cansız ata indirirler zulmete Ne ana var ne ata Örtüp pinhan ederler Ne kavim var ne kardeş Ne eşin var ne yoldaş Mezarına bir çift taş Diker nişan ederler şeklinde Yunusça sözler duymuşlardır. Bu atmosferde hep berzah, haşir, mahşer ve mizan manzaraları dinlemiş, bazen rahmeti ilahiye iltica duygusuyla, bazen de cehennemin önüne kollarını gerip burası çıkmaz sokak diyerek ümmetine el uzatan Resul-ü Ekrem'in şefaatine masar olma recasıyla soluklansalar bile çok defa ötelerin endişe ve korkularıyla ürpermiş ve o meclise rahat rahat yürüyerek girseler de, oradan ayrılırken ayaklarının titrediğini hissetmişlerdir. Evet, bazı sofiler, Rabıtay-ı Mefti yürüdükleri yolun önemli bir rüknü kabul etmiş, tuğli emelin menşeyi olan tevehüm-ü ebediyeti, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama ve dünya hayatının sürüp gideceğine inanma kuruntusunu, ...o, rabıta ile izale etmeye çalışmışlardır. Üstadın ifadesiyle, onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş, ...tasavvur ve tahayyül etmiş, yıkanıyor ve kabre konuyor olduklarını farz etmiş, ...düşüne düşüne, nefsi emmarenin o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olacağına ...ve uzun emellerinden bir derece vazgeçeceğine inanmış ve Rabıta-yı bu şekliyle uygulamışlardır. Bu türlü bir uygulamada akibeti düşünmek suretiyle hayalen gelecek zamanı hale taşımak ve istikbalde vuku bulacak hadiselerin o anda cereyan ettiğini farz etmek esastır. Ölüm düşüncesinde yoğunlaşmak ve bu sayede nefsi öleceğini ikna etmek bunu sık sık tekrar ederek onu ölüm fikrine iyice alıştırarak ...tuli emelin önünü almak hedeflenmektedir. Bediüzzaman Hazretleri de... ...ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebinin... rabıtay meft mevt olduğunu belirtmiş. Onu, ölümünü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülahaza edip... ...nefsin desiselerinden kurtulmak şeklinde tarif etmiş. Riyadan nefret ettiren ve ihlası kazandıran rabıtay-ı vesilesiyle... Eski Said'in yeni Said'e inkılap ettiğini söyleyerek Başta Haşir Risalesi ve İhtiyarlar Risalesi olmak üzere Eserlerinde o rabıtayı ve ölümün ehli iman hakkındaki Nurani, hayattar ve güzel hakikatını nazara vermiştir. Ayrıca 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde Yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim diyerek başladığı Katre Risalesinde şerh ettiği kelamlardan biri de El mevtu Hakkun ölüm haktır gerçeği olmuştur. Rabıtay Mevt'i kendine yoldaş ettiğini söyleyen Bediüzzaman Hazretleri onu kısmen de olsa bir kısım sofilerden farklı anlamış ve farklı uygulamıştır. Ona göre bu rabıta farazi ve hayali bir surette akibeti düşünerek Geleceği şimdiki zamana taşıma şeklinde yapılmamalı Belki ölüm hakikati iyi kavranarak içinde bulunulan andan fikren gelecek zamana yürümek suretinde olmalıdır Çünkü Sofiler uygulamasında Gelecekte vuku muhakkak olan hadiselere olmuş gibi bakılır esprisi vardır Dolayısıyla onlar bir gün mutlaka öleceklerini düşünüp İlerideki o ölümü olmadan önce olmuş gibi tahayyül ederek zamanı hazıra taşımaktadırlar. Ne var ki insan bir gün öleceğine inansa bile nefis o ölüm gününü kendisine çok uzak görebilir. İnsan hayalen geleceği hazır zamana taşıyıp kendi ölümünü düşünse de nefis daha ilk fırsatta kim bilir daha kaç sene yaşayacağım diyerek gaflete düşebilir. Hastalar Risalesinde de dendiği gibi gençlik ve sıhhat gaflet verir, dünyayı hoş gösterir ve ahireti unutturur. Bundan dolayı hayali ve farazi bir suretteki rabıta'yı ı geçici olarak nazarları ahirete çevirse de öteler mülahazasını sürekli canlı tutamaz. Çünkü gençlik, sıhhat, imkanların genişliği ve içtimai hayata karışma gibi sebeplerle o hayal çabucak delinir ve kalıcı bir tesir icra edemez. Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin Rabıta-i Mevt anlayışında, hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek esastır. Hazreti Üstad, çok samimi bir kalbin en içli sesi ve hasbi bir gönlün muhasebe terennümü olan 12. notada da bu anlayışına dair ipuçları verir. Aslında ölüm dilini susturduğunda diline bedel kitabıyla niyaz etmeyi dileyerek ve kabulünü rahmeti ilahiyeden reca ederek bir yakarış şeklinde yazdığı o bölümde kalbinin tazarru ve münacatını dile getirdiği aynı anda rabıtay-ı meft adına bir üslup da gösterir. Başkalarının bir gün ben de öleceğim, tabuta konacağım dostlara veda edeceğim diyerek hayal ettikleri ve düşüne düşüne o an vaki olmuş gibi duymaya çalıştıkları ölümü fikren geleceğe giderek tadar ve bunu kefenimi giydim tabutuma bindim dostlarımla veda eyledim kabrime teveccüh edip giderken senin dergahı rahmetinde cenazemin lisan haliyle Ruhumun lisan-ı ile bağırarak derim, El-Aman, El-Aman, Ya-Hannan, Ya-Mennan, Beni günahlarımın hacaletinden kurtar, Sözleriyle ifade eder. Çünkü o, kullu at garip, Her gelecek yakındır sırrıyla, Ölümün geleceğini, Kendi varlığı kadar gerçek ve yakın olarak görmekte, içinde bulunduğu zamandan sıyrılıp, Fikren, İstikbalde yaşayarak kendi ölümünü müşahede etmektedir. O ölümü hayal ve farz etmeye ihtiyaç duymayacak kadar kat'i ve yakın bilmekte ve bunu kat'i bir yakın ile anladım ki bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünya haliktir, yok olmaya mahkumdur gider ve fanidir ölür ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider kaybolur şeklinde seslendirerek Rabıta-i Mevt'i bir yakın, sağlam sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan itikat meselesi olarak yorumlar. Bu zaviyeden İhlas Risalesinde Rabıta-i Meft’ten hemen sonra imanı tahkikiye ve marifeti saniyeyi nazara vermesi çok manidardır. Üstad'a göre, rabıtay-ı hayale ve farz etmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü haddi zatında insan hakikat noktasında her an ölümü tatmakta ve ölümlere şahit olmaktadır. Bu her çeşit mahlukatta bir nevi kıyametin ve her bir çeşit haşrin tekrarla vuku'a gelmekte olduğunu ve bunun büyük kıyametin vuku'una ve geleceğini işaret ettiğini söyler, ve şöyle bir misal verir Bir haftalık zamanı gösteren bir saate bakarsanız O saatte saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri sayan ibreleri ve milleri görürsünüz Dikkat ederseniz saniyeleri sayan ibre, dakikaları sayan ibrenin hareketini ihbar etmektedir Dakikaları sayan ibre, saatleri sayan ibrenin hareketini bildirmektedir Saatleri sayan ibrede Günleri gösteren ibrenin hareketini husuyla getirmekte ve Göstermektedir İşte birincinin hareketinin tamam olması ikincisinin de hareketinin Tamam olacağına Ve ikincisinin tamamı Hareket etmesi Üçüncüsünün de itmamı Hareket edeceğine işarettir Şayet bu saati insan ömrüne tatbik edersek Ayları Seneleri ...ve eceli gösteren ibreler olduğunu da düşünürüz. Biz her birimiz bir manada... ...kendi ömür ibremizin üzerinde oturmaktayız. Öyleyse her saniye... ...her dakika... ...her saat... ...her gün... ...her hafta... ...her ay... ...ve her yıl bitiminde... ...o zaman dilimlerine ait ibreler... ...tık dediğinde bizim ömür ibremizin de tık demesi muhtemeldir. O an için ecelemizin tık sesini duymasak da alttaki ibrelerin hareketi her an biraz daha sona yaklaştığımızı göstermekte ve hakikat noktasında ölüm her saniye hükmünü icra etmektedir. Her tık sesi birinin ömür ibresinin sona ulaştığını haber verdiği gibi aynı zamanda sıranın bize geldiğini de ihbar etmektedir. Söz gelmişken Gönenli Mehmet Efendinin Biraz da esprili Şu mısralarını hatırlamakta Hatırlatmakta fayda var Değerli dinleyiciler Saatin zinciri bitince Eylemez tık tık Vakti merhunu Gelince Ruha derler çık çık Hakka kulluk eyle Zira Ahirette dinlemezler Hınk mınk Evet. Ve zaman hazretleri bu mülahazayı 23. sözde farklı bir üslupla değerlendirir, seslendirir, kendi ifadesiyle bir vaka hayaliye de siz hüsnü zannınızla o seyahati bir keşif olarak da değerlendirebilirsiniz. Trenle bir tünelin içinde gitmektedir. Tünel ne zaman bitecek diye başını çıkarıp ileriye bakınca tünel kapısı yerine pek çok delik görür. O uzun trenden insanların birer birer o deliklere atıldıklarına şahit olur. Kendisi için ayrılan ve iki tarafında iki mezar taşı dikilmiş bulunan bir deliğe daha rastlar. Dikkat ve merakla bakınca o mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış olduğunu fark eder. Bu seyahatini tabir eden Üstad Hazretleri o yolculuğun, Alem-i ervahtan, Ruhlar aleminden, rahmi maderden, Anne rahminden, Gençlikten, ihtiyarlıktan Kabirden, Berzahtan, Haşirden, Köprüden geçen, Ve Ebedül Abad tarafına uzanan, Bir yolculuk olduğunu, O trenin zamanı, Her bir vagonun bir yılı, Ve o tünelin ise, Dünya hayatını temsil ettiğini söyler. Demek ki, biz de hayat treninde yol alıyoruz. Tren istasyona varmadan bizim de bir çukura atılma ihtimalimiz var. Bizim için de bir durak belirlenmiş ve biz hızla o durağa doğru ilerliyoruz. Bize ne zaman sıra sende deneceğini de bilmiyoruz. Buna rağmen çoğumuz ölümün bir gün gelip çatacağından habersiz yaşıyoruz. Münebbihatın başındaki nasihat de bu hakikati ifade etmektedir. Ya men bi dunya huştagal gad qarreh tulul amel e welem yezal fi gafletin hatta dana minhu el ecel el mevtu yati bagtatan vel kabru sundukul amel isbir ala ehvalha La mevte illa bil ecel Ey dünya meşgaleleriyle oyalanan zavallı puzun bir ömür ümidiyle hep aldandın Yetmez mi artık bunca gaflet ve umursamazlığın Bak yaklaştı ötelere yolculuk zamanın Unutma ölüm çıkıp gelir bir gün ansızın Seni bekliyor kabir o ki amel sandığın Öyleyse kov dünya endişelerini ve sabrasın Ecelin dolup da yolculuk anın gelene dek hala var bir fırsatın. Evet, el mevtü ye'ti bagteten ölüm ansızın çıkıp gelir. Ve herkes o yolculuğa ne hazırlamışsa kabrini onunla donatır. Bazıları çeyiz sandığı elinde şebi arusa gidiyor gibi ona doğru yol alır. Kimisi de elleri boş bir müflis gibi kabre arır ve onun onu hatalarının, kötülüklerinin ve günahlarının sandığı olarak bulur. Evet değerli dinleyenler, Hazreti Üstad'ın rabıta Mevt anlayışına göre insan hayale ve farazi düşüncelere hiç lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. O nazarla kendi şahsının mevtini gördüğü gibi parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder. Her nefis ölümü tadıcıdır. Ali İmran suresi 185. ayetin mealinde Bu münasebetle bu hakikate değinin Hz. Bediüzzaman Nevi insani bir nefistir Dirilmek üzere ölecek küre arz dahi bir nefistir Baki bir surete girmek için o da ölecek Dünya hayatı dahi bir nefistir Ahiret suretine girmek için o da ölecek der Diğer taraftan Kabristan'ı ziyaret etmek Ve oraya bir ibret mahalli olarak bakmak Rabıtay-ı mev düşüncesi açısından Bizim için faydalı olabilir Yalnız değerli dinleyenler Bu münasebetle Bazen kabirde Kabir ziyaretlerinde Müşahede ettiğimiz bazı manzaralar Anne yüreği Abla yüreği Kardeş yüreği Koca yüreği Evlat yüreği Neyse Bakıyoruz ki insanlar Kabrin üzerine abanmışlar Kapanmışlar Bağıra çağıra hıçkırı hıçkırı ağlıyorlar. Ölünün başında feryadı figan ederek, Bağırarak çağırarak ağlamak, Ölüye ezadır değerli dinleyenler. O, Ölüyü sevmek demek değil. Yani o ölen insanı sev, sevmenin ifadesi değil, Ona eziyet verme demektir. Eğer duygularına hakim olamayacaksa bir insan, Oraya gitmemeli, Oraya gitmemeli, ölüye eza vermemeli, eziyet etmemeli. Ne var ki, günümüzde hayat tutkusu ve günlük meşgaleler insanları öylesine kuşatmıştır ki, mezarlardan ibret alan kimselere rastlamak pek zordur. Şahsen, kabristana çok gittim, sayısını bilemeyeceğim kadar cenaze teşiiine iştirak ettim fakat, maalesef kabirde sergüzeşti hayatını düşünerek, Yarınki hesaplarıyla hayatının seyri arasında bir irtibat kurarak Bugünden yarına bakarak Orada baylasıya ağlayan bir insan gördüğümü hatırlamıyorum Burada enteresan bir husus var Ölen insanın ölmesine değil kendi günahlarını ağlama Yani ölüme hazır olmayışına Mizana hazır olmayışına Sevap kefesinin ağır olamayışına o muhasebe duygu ve düşünceyle kendinden geçmeyi ifade ediyor. Evet, orada baylasıya ağlayan bir insan gördüğümü hatırlamıyorum diyor. Hz. Osman mezarla uğradığı zaman nefes alamayacak hale gelinceye kadar hıçkıra hıçkıra ağlarmış. Vefat edenlerin aile fertlerini ve akrabasını ağlarken görmüşümdür fakat orada ahiret mülazasıyla. Hazreti Osman gibi bayılacak kadar ağlayan bir mümin gördüğümü söyleyemem. Demek ki, üzerimizde kalın bir gaflet perdesi var. Halbuki, insan kendi akıbetini, kendi günahlarını görse, o ölüye değil, o ölünün ölmesine değil, kendi halinin kendi günahlarını ağlayacak. İşte, demek ki üzerimizde kalın bir gaflet perdesi var. O perde, bu esnada bizim de devrilebileceğimizi, ...ve bir çukur da bizim için kazılabileceğini... ...içimizde derince duymamıza mani oluyor. Bundan dolayı... ...hayatın kadru kıymetinin bilinmesi... ...bu dünyanın... ...ölümlü olduğunun vicdanda duyulması... ...insanların... ...kabre doğru yol aldıklarının... ...daha açık görülmesi açısından... ...hastanelerin daha tesirli olduğunu düşünüyorum. Kanaatimce... ...her zaman... ...herkes zaman zaman bir hastaneye gitmeli... Hasta ziyaretinde bulunmalı, İmkanı varsa onlara yardım etmeli, Bu arada elinde idrar torbasıyla dolaşanların, Ya da arada bir dolaşma imkanı da bulamayarak, Hep bir makineye bağlı kalan insanların haline, ibret nazarıyla bakmalı, İnleyen insanları dinlemeli, Onların inlemelerinde ve ahiret endişelerinde ölümü duymaya çalışmalı, Ve bu sayede kendi içinde de, o rabıta'yı mevt mülâzasını geliştirmelidir değerli dinleyenler. Bu arada sorunuzda yer alan dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında aldanmama meselesini sadece rabıta'yı mevte bağlamamalı. Evet, rabıta'yı mevt mevzuu C.K.İkte birinci fasıldır. Fakat onun ötesi de vardır. Ölümle beraber hatırlanan ve onunla beraber inanılması gerekli olan esaslar mevcuttur Bediüzzaman hazretlerinin ifadesiyle ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır vazife hayat külfetinden bir terhistir öteki aleme gitmiş yüzde doksan dokuz ahbab ve akrabaya kavuşmak için bir vesile ve ebedi saadete girmeye bir vasıtadır o ehli dalalet için ise zulümat-ı ebediye kuyusudur. Bundan dolayı ölüm ve ötesi bütün enginliğiyle anlatılmalı, ölümden sonra başlayan hayatın ebedi saadete dönüşmesi için fırsat varken her mesele getirilip ölüme dayandırılmalı ve insanlar ona hazırlıklı hale getirilmeli, hatta ahiret semereleri nazara verilerek herkesin gönlünde ötelere karşı bir iştiyak ve vuslat arzusu hasıl edilmeli. Sohbetler Hep bu türlü mülahazalar etrafında cereyan etmeli Ve herkes Ölümlüyüz Biz de ed, Biz de öleceğiz Bu akşam son akşamımız Bu gece son gecemiz olabilir Mülahazasıyla Nefes alıp vermelidir Fakat Unutulmamalıdır ki Sadece ölümü nazara vererek Arkadaşlar Dünyaya meyletmeyelim dünyanın cezibedar güzellikleri bizi aldatmasın başımız dönmesin demek insanları dünyeviliklerden uzaklaştırmaya yetmez bir münasebetle arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim insanın letaifinden hiçbirini ihmal etmeden hepsine birden seslenir çünkü Kur'an insanı külli bir nazarla ele alır kuşatıcı bakışıyla onun bütün duygularına birden hitap eder aklı doyururken ...kalbe de muhtaç olduğu gıdayı verir. Onu bedeniyle değerlendirirken... ...ruhunu da göz ardı etmez. Aynen öyle de. İnsan bütün iman erkanını... ...birden benimserse... ...iman esaslarının hepsini hazmederse... ...ancak o zaman... ...dünyevi hiçbir güzellik onun bakışını bulandırmaz. Yine... hazret Üstad'ın sık sık... ...vurguladığı üzere... ...uluhiyet, Risalet ve Ahiret gibi... ...iman esasları arasında... ...hakikatte telazum vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve sübutu, ötekisinin de vücut ve sübutunu gerektirir. Birisine iman, ötekisine de imanı icab ettirir. Dolayısıyla sadece ölüm üzerinde durur ama uluhiyet mülazasını nazara vermezseniz... ...esma-i ilahiye ile müsemma ve sıfatı ı sübhaniye ile mefsuf, zat-ı ecelli alayı kendine has... Mahiyetün nefsül emriyesiyle bilme, bildirme ve marifete erme gayretinde olmazsanız, ölümü de sağlam bir temele bina edemezsiniz. Nihayet ölüm de, akli, hissi ve vahye bağlı yanlarıyla, onun esma-i ilahiyesine ve sıfat-ı dayanmaktadır. Kaldı ki, onu bilmede bizim ışık kaynaklarımız sayılan bütün isimler ve sıfatlar, Zatı ı tam olarak kavramaya yeterli değildir. İnsan, Esma-i Hüsna'nın gölgesinde ancak yine onun dileği Murad ettiği kadar zat-ı hakkında bilgi ve marifet sahibi olabilir. Bundan dolayı ki Rabutay-ı beraber çok sağlam bir uluhiyet mülahazası üzerinde de durulmalı. Muhavere mevzuları sürekli sohbet-i canan etrafında örgülenmelidir. Allah'ın İnsanın kalbine bakmadığı bir an yoktur. Cenabı Allah bütün insanların kalplerine her an nazar etmektedir. O bütün varlığı her şeyle muhiddir. Hiçbir mahluk onun sıfatlarının ihatası dışında kalmaz. O her şeyden haberdar olduğu gibi bizi ve amellerimizi de görmektedir. İşte gönülleri bu mülahazalarla doldurmazsanız ölüme, haşre Mahşere, hesaba, mizana, cennete ve cehenneme iman meselesini de sağlam bir zemine oturtamazsınız. Aynı hususu peygamberlere, kitaplara ve meleklere iman gibi imanın diğer rükünleri için de düşünebilirsiniz. Yani, rabıtayı mevtin ve öldükten sonra dirilmeye imanın getireceği faydaları temin edebilmek için, erkan-ı imaniyenin, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ölüm ve ölüm ötesini hatırdan çıkarmama böyle külli ve tahkiki bir imana bağlıdır. Zaten zaman hazretleri de hakiki iklasa ulaşmak ve onu muhafaza etmek için rabıtıyı mevde beraber imanı tahkikinin hasil ettiği kalp huzuru ve marifet isâniyen kaynaklanan nurlar sayesinde Cenab-ı Hak'la münasebet içinde bulunmak gerektiği üzerinde durur. İşte ancak diğer iman esaslarıyla takviye edilmiş bir rabıtayı mevt ve ahiret düşüncesi sayesinde dünyevi arzuların önünü kesmek mümkün olabilir. Meseleyi bu bütünlüğüyle ele alamayanlar, içine girdikleri bataklıkta boğulabilirler. Geleceğin dünyası onların başını döndürebilir. Dolayısıyla dünyevi güzellikler ve maddi imkanlar karşısında başımızın dönmemesi ve bakışlarımızın bulanmaması için Cenab-ı Hakk'a çok güçlü bir imtisapla bağlanmalıyız. Onunla münasebetimiz çok kavi olmalı. Her şeyde onu görmeli, onu duymalı, hep onunla oturup kalkmalı ve hiçbir an onsuz olmadığımızı düşünmeliyiz. Farkına varmadığımız bir şekilde sürekli desajlar, deşarjlar yaşadığımızı hatırdan çıkarmamalı çarşı pazarda vazife yaptığımız okulda cadde ve sokakta hatta kendi evimizde metafizik gerilim açısından kırılmalara maruz kaldığımızı göz önünde bulundurmalı muamelelerimizde haram helal mevzuna gereken hassasiyeti gösteremediğimizden ve bazen de yediğimiz içtiğimiz konuştuğumuz şeylere dikkat etmediğimizden dolayı Kalbimizi, midemizi, ağzımızı ve gözümüzü kirlettiğimiz endişesiyle iki büklüm olmalı ve bütün bu menfilikleri izale etmek için hemen her fırsatta bir hayır sözlerine kulak vermeli ya da bulunduğumuz yerleri hayırhahlar meclisi haline çevirmeli ve bizi marifet ile aydınlatacak konular etrafında sohbet etmeliyiz. Dünyaya ait bazı işleri müzakere ederken bile öncelikle ilim ve irfanımızı arttıracak, içimizde ihsan şuurunu canlı tutacak meseleler hakkında konuşmalı, diğerlerini birer istidradi mevzu haline getirmeli ve esrar-ı uluhiyet paketine sarılı dolaylı konular olarak değerlendirmeliyiz. Bu şekilde davranıp sürekli Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek manevi yanımızı güçlendirirsek, bazı evliyanın denizde batmadan yürüdükleri gibi Allah'ın izni ve inayetiyle biz de zamanımızın günah deryalarına batmadan ahirete yürüyebiliriz. Cenab-ı Hak bizleri zamanın günah deryalarına batmadan, bulaşmadan ahirete yürüyen kullarından eylesin. bizi hepimizi hepinizi muhafaza eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra aile ilmi haliyle. Tekrar sizlerle beraber olacağız. Değerli dinleyenler. Göğsümden günahkar ellerimi Bir yedi beyza gibi sunacağım kapına Çıkararak göğsümden günahkar ellerimi Bir yedi beyza gibi sunacağım kapına Efsun kâre kilimine bir karanfil olacak boynu bükük çaresiz duracağım kapına duracağım kapına efsun kari kilimine bir karanfil olacak boynu bükük çaresiz Duracağım kapına, duracağım kapına. İmbiklerden geçirip sevdalı yüreği. Topal karınca gibi varacağım kapına İmbiklerden geçirip sevdalı yüreğimi Topal karınca gibi varacağım kapına Zindan nedir sevgini? Sürgün hangi sürgündür? Boğazımdan zincirli Gireceğim kapına, gireceğim kapına Zindan nedir sevgili sürgün hangi sürgündür Boğazımdan zincirli gireceğim kapına Gireceğim kapına Yeter ki kabul buyur, yeter ki affetim de. Param parça bir yürek, ereceğim kapına. Yeter ki kabul buyur, yeter ki affetim de. Param parça bir yürek, ereceğim kapına. Günah. Yarın insan gibi kopkuru ağaç gibi alev alev tutuşu yanacağım kapına yanacağım Kapına günah yarın insan gibi kopkuru ağaç gibi alev alev tutuşu Yanacağım kapına, yanacağım kapına. İstedim sensin ey sevdalarım sanadır uzan. Uzaktayım yakınım, döneceğim kapına istedim sensin ey sevdalarım sanadır Uzaktayım yakınım, döneceğim kapına Bir yedi beyza gibi günahkar ellerimi Çıkarak gözümde sunacağım kapına, sunacağım kapına bir yedi beyza gibi günah yer ellerimi çıkarak gözünden sunacağım kapına sunacağım kapına sunacağım kapına Evet, değerli dinleyenler bugün Aile de size Günümüz insanın arasında çok sorulan ve insanlar arasında çok ciddi tereddütleri hasıl eden bir mesele var. Bunu Ahmet Şahin Hoca bir anda üç boşamayı birden yapmak kaç boşama yerine geçer? Son günlerde diyor, ısrarla sorulan fıkıh sorularından birine muhatap olmaktayım. Sorular hep şu şekilde gelmektedir. Eşim beni bir anda üç defa boşadı. Yuvamız yıkılmak üzere. Bir anda üç boşamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimileri, nikahın üç bağı vardır. Bir anda üç bağı da koparılmış, bağlantınız bitmiştir dediler. Kimileri de, ''Bir anda üç boşama tek boşama yerine geçer. Birinci boşama gerçek boşamadır. İkinci ve üçüncüleri ilk sözün tekrarı ve teyidi manasındadır. Geride iki nikah bağınız duruyor. Birlikteliğiniz devam edebilir.'' diye cevap verdiler. ''Bir defada üç boşamanın mezheplere göre durumu nedir? Bir çıkış yolu bulmak mümkün değil mi?'' Geçmişte bu gibi sorulara verdiğim ilk cevapta demiştim ki, Öfkeli beyler, boşama kelimesinden yılandan akrepten kaçar gibi kaçın ve korkun. Şakayla da, korkutmak kastı ile de olsa şak sakın boşama kelimesini ağzınıza almayın. Öfke ile de olsa kullanmayın. Çünkü hepsi de geçerlidir. Bu ikaz gerçek bir ikazdı. Hakikaten yılandan akrepten korkar gibi korkmalı kaçar gibi de kaçmalı boşama kelimesinden. Nitekim nikahı teşvik eden Rabbimiz dahi boşamayı sevmemiş, Resulüne de şöyle haber verdirmiştir. Allah'ın Celle Celaluhu en sevmediği helal boşamaktır. Ebğazul helali ilallahi ettalak. Evet. Bütün çareler denenmeli, bütün imkanlar kullanılmalı, ümitler tümüyle tüken, tükendikten sonra Boşama kelimesi akla gelmeli. O da bir anda öfkeyle değil de sünnete uygun şekilde her ayda bir boşama ile yani birer ay aralıklarla üç ayda düşüne düşüne söylenmelidir. Ta ki ay aralarında belki öfkesi diner, fikrinden cayar, böylece de yuva yıkılmaktan kurtulur. Ne yazık ki Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın bu tavsiyesini dinlemeyenler üç ay boyunca, her ay birer boşama yerine kapıldığı öfke ile bir anda üç boşamayı birden yapıyor. Sünnete aykırı şekilde aile bağının üçünü birden koparıyor. Sonra da aklı başına geliyor. Büyük pişmanlıklar içinde çare aramaya koyuluyor. Üç katlı nikah bağının üçünü birden koparmanın paniğini yaşamaya layık hale geliyor. Görebildiğim kadarıyla son senelerde bu sık yaşanan meselenin cevabı aranmış... Sağlam kaynakları inceleyerek tespitlerini okuyucuya takdim edenler de çoğalmıştır. Nitekim sıhhatli bir araştırma eseri olarak gördüğüm Yusuf Özcan hocanın 20 seneden beri üzerinde çalışıp nihayet istifademize sunduğu evlilik rehberi kitabı da bu değerli eserlerden biri olarak dikkatimizi çekmektedir demiş. 400 sayfalık bu araştırmadan konuyla ilgili tespitleri aynen takdim edeceğim bu defa sizlere ta ki soru sahipleri farklı yorumlar yüzünden şaşırmaktan kurtulsunlar ilmin netleşen hükümleriyle yüz yüze gelerek tereddütlerden kendilerini korumuş olsunlar. Bir sözle üç baş, boşama başlığı altındaki bölümde tam 45 kaynak kitabın tasdikini alarak sıraladığı konuyu Özcan Hoca şöyle takdim ediyor. Bir sözle üç boşama yapmanın aynen, 3'e 3 üç olarak geçerliliği hususunda müştehit sahabiler ve 4 sünni mezhep arasında ittifak vardır. Zahiri mezhebin çoğunluğu ve Said bin müseyyeb, İbrahim Ennehai, Hasan-ı Basri, Süfyan-ı Sevri, Evzai gibi mezhep sahibi müştehitler de aynı görüştedirler. Ancak tabiun ve sonrakilerden bazı alimler Şiilerin Caferiye ve Zeydiye kolu Hanbeli alimlerinden İbn Teymiyye, İbnül Kayyım ve onlara tabi olan kimileri de bir sözle olan veya bir mecliste peş peşe yapılan üç boşamayı bir boşama olarak kabul ederler. 20. asırda İslam dünyasının bir kısmında ise çeşitli etkenlerle bir anda yapılan üç talakın üç boşamanın bir boşama sayılması eğilimi ağırlık kazanmıştır. Mısır ve Suriye'de İslam aile hukukuyla ilgili ahval-i şahsiye, medeni kanunlarında ve mahkemelerde bu üç boşamayı bir sayma hükmü benimsenmiştir. Evet, bu anlayış ehl-i sünnet mezheplerinden büyük çoğunluğun dışında kalmış bir azınlık görüşüdür. Bu görüş tercih edilmemelidir. Ancak hiddet ve gaflet, zorlanma ve sarhoşlukla bir anda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 ve darda kalan bazıları için bir çare olarak düşünülebilir demiş Ahmet Şahin Hoca yazısında evet değerli dinleyenler bu biz kendi düşüncemizden hiçbir şey katmadan sizlere bunu arz etmiş olduk Cenab-ı Hak inşallah netice itibarıyla pişman olacağımız eyvah diyeceğimiz her türlü hal ve kalden her türlü fiiliyat ve faaliyetten, her türlü duygu ve düşünceden cümlemizi gerek erkek gerek kadın bütün müminleri muhafaza eylesin diyor. Bir sohbetin de sonuna gelmiş bulunuyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Yüzünüzden tebessüm. Gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın diyor. Dudaklarınızdan dualarımızın eksik olmaması ve o dualarınızın Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini onun sonsuz rahmetinden ümit ederek bir duayla hepinize Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki programda yine sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum efendim. Müzik Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yokluğu Varlığıyla süsleyen Damlaya Deryaların Vüsatini bahşeden Alemlerin yaratıcısı Allah'a Onun ilmi Ve malumatı adedince Hamdü Sena Yüceler yücesi Rabbimiz tarafından Kainata en büyük rehber Ve en yanıltmaz Muallim olarak gönderilen rahmet peygamberi Hazreti Ahmet-i mahmud -i Muhammed Mustafa'ya seçkinlerden daha seçkin aile efradına her biri birer ilahi kelimetullah kahramanı güzide arkadaşlarına kainatın zerratı adedince salatü selam ediyor kapısının tozu toprağı gözlerimize sürme sultanlar sultanının ulu dergahı önünde gönüllerimizi Avuçlarımızın içine alıp bir defa daha yakarışa geçiyoruz. Ey her şeyin zimamı yedi kudretinde bulunan Yüce Rabbimiz. Biz zayıf ve aciz kullarını olmuş ya da olması muhtemel her türlü tehlikeli durumlardan ve senin sevip razı olmadığın bütün hallerden fikir sapmalarından ve düşünce bozukluklarından muhafaza buyur. Ululuğunun nurunu insi cinni şeytanların ve durmadan kötülüğü salık veren nefsi emmarenin şerleriyle bizim aramızda perde yap. Rabbimiz bütün günahlardan ve o günahlara götüren yollara düşmekten yine senin rahmet ve inayet iklimine sığınıyoruz. Münezzeh ve mualla yakınlığını lütfederek payeler üstü payelere erdirdiğin kurbet kahramanlarını hatırlattığın hakikatleri hata, günah ve isyan mülahazaları zihinlerimize hücum etmeden önce bize de hatırlat ve sakındırıp men ettiğin ne varsa hepsini bize çirkin göster. Onların yalancı tatlarını kalplerimizden izale buyur. Efendimiz Hz. Muhammed'e, aile fertlerine ve bütün ashabına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz.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 Perverdeleyim hep ardından kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken ardından. Ey kuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayrak renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey küküru çölleri cennetlere çeviren gül. Meynun gibi arkandan koşan kulun olayım, bir korsaj içime ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen bacırıyor ya da uyanayım. Meynun gibi arkandan koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta, asker gibi ne zaman teriz. Ruhuma sisli dumanlı bir kasvet yaymakta Göster çehreni ki güneş gruba kaymakta Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta Son denli hiç olmazsa grubun tülü olsun göllüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun Her yanda tamburlar çalınsın Neyler duyulsun Bu da benim düğünüm olsun ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun.